إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من ننجد الله فلا في رحمته وننور في كرمه هذا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث إلى الله kahire'de efendi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü tüm müntesetata ve kulle mühtete bid'ati ve kulle bid'ati mubarala ve kulle Allah ve iyyakum Ateşten kurtulun. Evet. ikinci turda bana düşende Resullere imandır. Herkesin içkenceyi derse daha muceder bilmiş olsaydı ben hangi dersin hangisinden sonra yapılması gerektiğini zahir bir tercih sürekli soruna Alt yapı mesafesindeki olan de kendisinden sonraki dersin onun üzerinde bina, bina etmesiyle meselenin daha fevele açık bir şekilde yakalanmasını sağlayıp bildiğiniz gibi Resul'lere iman imanın şartlarından kabul edilen eserlerden bu gibi her şartta bizim kabul ettiğini. Sanki bunların cetvel şeklinde terkibi sıralandırdım. İmanın şartı artı altıdır. Bunlardan birisi de Resullere imandır. Resullere iman sadece bu teleffuz ile başlandığı gibi yeterlidir diye düşündüm. Halbuki biz burada Resullere imanın <gülüyor> an genel ve sınırsız düşünerek Resullere imanın muhteviyatında içeriğinde Resul'e imanın daha farklı bir boyutta olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü düşündürülmemiş Resullere iman denildiğinde asıl olarak kullanılan ifade şudur. Yani Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Aleyhisselam'a Aleyhisselam kadar adı geçer zikredilmiş. Her nebi veyahut Resul'ün genel anlamda Allah'ın vahyine muhatap olur. Onun risaletiyle yükümlü kılınmış. Ve tebliğ de bir vadete görev olarak verilmiş. Diyelim ki Musa biz Allah'ın, O'l-Azm dediğimiz büyük resullerle sayılan birisi olarak düşünür. Ama burada resullere iman dediğimiz anmamız gereken kavram bu olduğunu kendikten sonra bunun içinde belki argoyu ifadeyle kullanan kullanacağım Resule Resule iman da kaynağı ilişkidir. Resule iman sözünden kastımız Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Resullere iman maksadımız ise Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın dışındaki ondan önceki hepsine karşı Musa, nebi resullerden birisi olduğuna inanılır ama Musa'ya emsali olan resullere imanın bunun dışında bir lazımı yoktur. Yani Musa'ya inanılır ama Musa'ya itaat diye bir lazımlık yoktur. İhtibar diye bir lazımlık yoktur. Onu örnek edinme nedir bir lazımlık yoktur. <gülüyor> Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman dediğiniz andan itibaren eğer ona olan imanı sadece Resuller mesabesinde tutarsanız bu büyük yanlışlara kapatıyor. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a imandan bahsettiğiniz andan itibaren ona itaat ilk lazımdır. Ona ittiba lazımıdır. Onu örnek edinmen, önder edinmen, lazım lazımdır. Onun emrettiklerini yapıp yasakladıklarından sakınmak onun lazımıdır. Kur'an'ın tek açıklama yetkisine sahip olan, beyan hakkına sahip olan onun olduğunu bilmektir. Çünkü Allah Resulü söylemiş sohbetindeyken Ömer radiyallahu anh, Ahmet bin i Hanber'in işlediğindeki nakledilen bir rivayetten, kucağında bir tomat kağıtla Allah Resulü'nün huzuruna gelir. Allah Resulü der ki bu elindekiler nedir Ömer? Ehl-i kitap alimlerinden, eski kitaplardan yazdırdığım bazı nakiller. Allah Resulü diyor ki benim getirdiğim yetmedi eğer şu an Musa hayatta olsaydı, kurtuluş için bana tadil olmaktan başka çare yoktu. Yani Musa'nın bile tek kurtuluşu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a olmak. Bununla anlaşılması gereken nedir? Demek ki burada itaat, ittiba, örnek edilme, onun emrettiklerini yapmak, sakladıklarından sakınmak, onun açıklamalarını tek beyan niteliğinde kabul etme, Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a imanın, o imanın lazımlarındandır. Dünkü dersimde de izah ettiğin gibi, aslen bir şartın kabulü, telefuz edilmesi, zikredilmesi, Muhammed'i Resul olarak kabul ettiğini söylemesi, inandığını söylemesi, ve bunun yanında lazımlarından hiçbirisini gerçekleştiremiyor ise, bu kabulden öte gitmiyor. Belki başlangıç olarak yeterli, ama yetenilmez. Bu şekilde kullandığım ifadeleri, yani başlangıç olarak Resul'ün, onun Risaletini kabul, ona vahiy geldiğini kabul etme, başlangıç olarak yeterli. istenilen bu ama, katiyetle bu yeterli diyemez. Çünkü kabulün akavimdeki lazımların peş peşe gelmesi ondan sonraki istenilen gerçekleştirilmesi gereken merhabelerdir. Değilse o zaman Muhammed'e iman ondan önceki Resul'lere imandan hiç fark olmayan bir iman eylemi. Dur. Bu da gösterir ki belki telmihen işaretten söylememdeki kasıt Musa'nın bile Muhammed Aleyhisselatü Aleyhisselatü Vesselam'a olmaktan başka çaresi olmadığı bir gereklilik içerisinde onun dışında kime tabi olma gibi bir eylemi biz Resul'ün dışındaki birisine takdim eder sunabiliriz. Musa'nın bile tek kurtuluşu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmaktır. Onun dışında ilim ehli kabul edebileceğimiz ki biz İslam ümmeti içerisinde ilim ehli niteliği ve sıfatıyla nitelendirilmiş nönsul sıfatlandırılmış hiçbir kimseyi geçmişteki nebilerin haşa emsali olarak görmek mümkün değil. Onlara bu kaide geçerliyse bunlara haydi haydi geçerli olabiliriz. Bazen ilim ehline olan itaat ilim ehline olan ittiba yine ben kullanıyorum ilim ehliye örnek edilmem ilim ehlinin açıklamalarını <gülüyor> hiç düşünmeden farkına varmadan Muhammed i İman Vesselam'ın imanın lazımları mesafesinde görmeye taşıdığımızın farkında olmalıdır. Belki bazen kelimelere Resul-i ile İlim ehline tabi olmak, kelimesiyle, kelimesiyle özleştirerek hiç farkında olmadan eylem olarak sadece Resul'e takdim edilmesi gereken şeylerin Resul'ün dışındaki insanlara yapıyoruz. Ve bu bizim inşallah cehaleten, mazur görünebilecek bir noktada olur, bizi büyük felaketlere taşıyabilir, götürebilir. Söz olarak söylediğimizle, eylem olarak yaptığımızın illa özleşerek bir arada bu, bu önemli değildir. Bundan kastım nedir? Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ibn Hatim, Medine'ye sonra huzuruna çıkar. Bu kıstayı tirmize de bulabilirsiniz, zikredeceğim Ayet-i tefsir bahsinde, boynunda altın bir sarif var, haç var. Adi bin Hadime diyor ki apt ah, olmuşlardır. Sonra ittahredon, ahbârı hem, vurubanı hem erbâbı müntehilallah. Yahudiler, yani Yahudiler, uh, uh, Rahipler, Hristiyanlar, Vurubanların, Allah'tan gayrı daptlar edilmiştir. Adi bin Adi bin İtiraz eden, inkari bir şekilde e Allah'ın biz onlara rükû ve secde ki. Onlara ibadet etmiyorduk ki diyor. E zaten böyle olsaydı bunu yapmazdı. Çünkü Allah'tan gayrı bir mevkû ve secdene ne olmama geldiğini doğrudan doğruya anlayabilirdin. Yani. Onların Allah'ın haram kıldıklarını helal helal kıldıklarını haram kılarken aynen tabi olmuyor muydunuz? Evet. işte bu Allah'tan gayrı Rabb edinmedi, diyor. Görüldüğü gibi katiyetle ehli kitap, Hristiyan ve Yahudiler Allah'tan gayrı Rabb edilmediklerine telaffuz etmiyorlardı. Aksine. Ama eylem olarak Allah'tan gayrı Rabb edilmiyorlardı. Onlar sözlerine dikkat ediyorlardı. Eylemlerinin Sözleriyle ne kadar özdeşliğini paralellik taşıdığını farkında değillerdi. Sen her ne kadar Allah'tan gayrullah edinmediğini söylesen bile, buna itiraz etsen, senin eylemin Allah'tan gayrullah edinmeyle. Bunun içindir ki, bunun içindir ki eğer Muhammed aleyhisselatu vesselama Resul olarak kabul ettiğini söylüyorsa. Eylemlerinden hiçbirisi o Resul'e imanın lazımı olan itaat, evet, itibar, onu örnek edinme, onun beyanını yani Kur'an'ın mantukuna, naszın mantukuna, mefhum yükleme, anlam yükleme hakkının sadece ona ait olduğunu da dikkat etmen gerekiyor. Ona iman ettiğini söyle itaat eylemini farklı, farklı kimselere gerçekleştirirsen, ona iman ettiğini söyle, iktibanı farklı insanlara gerçekleştirirsen, ona iman ettiğini söyle, örnekli bir başkasına verdiysen, ona iktiba ettiğini söyler, söyle, söyleyerek, iman ettiğini söyleyerek, başkalarının, Kur'an'ın mantık üzerine yüklediği nefumu anlamak, başkalarından alıyorsan, o zaman ten eyleminle başka bir de sulh ki ayet-i anlamı da budur. Keşke onunla beraber başka bir Resul Resul'le beraber başka bir efendi ona eşten edinmedi Eğer evim edin Allah'ın ve resulün haram kıldığını helal kılar, helal kıldıklarına haram kılan bir eylemde ona tabi olmak, itaat, itaat etmek gibi bir eylemin fiilin mevzubah ise bu Resul'dan başka Resul etin. Ne anlamı? Ve onunla eş değerden yani ona itaat eder gibi başkasına itaat etmez. Ona ittiba eder gibi başkasına ittiba etmez. Bu ne anlamı? Taşır. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor ki يَا اِغَلَّذ۪ينَ آمَنُونَ اَتِعُوا ve وَاَتِعُوا رَسُولًا ve E iman edenler Allah'a itaat edin. Resule itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de. Ayet kelime eğer kelime kelime Türkçeye aktarmak istersek Allah'a itaat edin, Resule itaat edin. Ayrı ayrı emir sıralarıyla zikredilmesi gerekiyor. Değilse Allah'a ve Resulüne itaat edin diyerek, Allah'a ve Resulüne itaati tek emir sırasıyla telaffuz edemeyiz. Bu nasıl bir anlam getirir? Müstakil emir sıralarıyla Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin gündeme getiriyorsan, Allah'a ve Resulüne itaatin mutlak itaati olduğu anda mutladır. Allah'a itaat ve Resulüne itaattır. Sizden olan emir sahiplerine de bunu den takısıyla tamamlamadan sizden olan emir sahiplerine de itaat ettikerek et bu itaat sıhhatıyla onu gündeme getiremeyiz. Neden? Allah'a itaat edin Resulüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de Dediğimizde, yani onlara da itaat edip anlamı var ama bunu D takısıyla tamamlamak, onlara olan, yani Allah'ın ve Resulün dışındaki insanlara itaat mukayyettir, şartlıdır. <gülüyor> Allah'a ve Resulüne isyan olmadığı müddetçe onlara itaat vardır. Ha, teker teker onları zikretmekten. öten Allah ve Resulü'nün dışındaki itaat edilen her şey itaat nedir? Mukayyettir. Kayıtlıdır. Rastgele mutlak, sınırsız bir şekilde itaat düşünmemel. Mutlak bir itaat Allah'a ve Resulü'nedir. Tabi bu arada Allah Resulü'ne itaatin Allah'a itaat etmek gibidir. Resul'e itaat Allah'a itaat etmektir diyerek Türkçe bu cümleyi böyle kuramayın. Arasındaki farkı anladınız mı? Yani resul itaatin anlamı Allah'a itaat etmektir. Evet. Hadis-i bu ortamda kullandığı bu o. Aslında bizim kastettiğimiz anlamı vurgular ama Bazen az önceki ifadede gördüğün gibi Allah'a ve Resulüne itaat edin tek emisigasiyle zikretseydik biz yine aynı anlardı. Ama karıştırma açık bir ortam olurdu burada. <gülüyor> Sizden olan emis sahiplerine de itaat edin diyerek onu da müstakil bir emisigasiyle söyleyebilirdi. Ama yine biz burada anlayacağımız doğru anlayışı yakalardı. Fakat karıştırmak isteyenler bunu kullanabilirler de bu denli teşmiş ve tereddül şüpheyi def etmek, izale etmek için bunlar kullanılmıştır. Onun için Allah Resulü'ne itaat Allah'a itaat gibidir gibi bu sözcükle bunu telaffuz etmez olundadır. Çünkü Arapça üzerinde oynanma bazen mümkün oluyorsa katliye kötü üzerinde daha çok oynanılır. O zaman biz kelime-kegime tercümede öten deyimin vurguladığı anlamı, manayı Türkçe'ye de ona münasip bir şekilde aktarmaz zorundayız. Eğer onların anladığı gibi olsalarda bu aslı söyledikten sonra Allah Ordu <gülüyor> Allah Hücele diyor ki وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا مِنْ تَعَابِ bizim yolladığımız her Resul sadece Allah'ın izniyle itaat edilsin diye yollanmıştır. Şimdi bu ne anlama gelip bu şunu depeden bazen hadis inkarlarından da duyduğunuz gibi Resul'e itaati Resul'e i itibayı, Resul Resul'ün emrettiklerini alıp yasaklarından sakınmadan ona uymayı haşa Allah'a şık koşmakmış gibi düşünerek Ha siz Resulü Allah'a ortak koşuyorsunuz. Gibi bir ifade kullanılıyor. Eğer evet, denildiği gibi bir anlam içerseydi bu haşa, katliyetle Resul'e itaat ancak Allah'ın izniyle bir sözü söylenmezdi. Çünkü ona itaate izin verdiği için bu böyle olmuştu. Onun dışında bir ifadeyle bunu kullanmamız mümkün değildir. O zaman biz şu ifadeyi tekrar yetiştirirsek Resul'e iman önce ona itaatin mutlak olduğunu vurgulamamız <gülüyor> gerekiyor. O neyi emretmişse, <gülüyor> neyden yasaklamış ise, neyi bize nasıl anlatmış ise, İbn-i Teymiye'nin Tevhid-i tarifinde şöyle bir ibare olursunuz: Kulluğu anlatırken Allah'a Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı tarif istediği gibi kulluk etmektir diyor. Kulluk Allah'a Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı, tarif ettiği Yaptığı gibi kulluk etmek, yaptığını örnek alma şeklinde değilse onun dışındaki bir kulluk anlamını bir başkasının az önce az önceki zikrettiğinin hastalarının tümünü İbn-i Teymiye, halkın anlayabileceği bir ifadeye indirerek dikkat edin kulluğumuz takıdır. Onun dışındaki birisinin <gülüyor> Kur'an'ın yüklediği anlam, haram ve helal meselesinde koyduğu bir hüküm. Değildir. Onunla yapacağımız için de kulluk değil. Çünkü Bukhari'de, Müslüm'deki aşağı var demeden gelendir hadis-i şeriften. Men amile amelen Leysa aleyhi emruna fehuve reddun. Şimdi men amile amelen her kim bir amel işler. Bu ne anlama gelir? Ne kirelim? Herhangi bir amel. Ne oldu? Birinin herhangi bir <gülüyor> işler. Ve o amel hakkında da bilden bir söz yoktur. Yoksa o amel nedir? Merdettir. <gülüyor> Biz sadece o amelin reddedilmekle kaldığını düşünemeyiz. O amel kabul olunmadığı gibi sizin sabit olan bir ameli Kur'an ve sünnetteki sabit olan bir ameli yapmamanızda eş anlamda anlamayın. Bunu ayırdınız mı? Yani Kur'an'da sünnette var olan bir ameli terk etmekle, hmm. olmayan bir ameli yaparak onu reddedilmesi aynı anlamda değil. Sabit olan <gülüyor> bir ameli yapmamakla onu terk irtikabının cümle ise onu yüklendiniz. Evet. Ama Kur'an'da sünnette olmayan evet. bir ameli yaptığınızda kabul olunmadığı gibi o sizin seyyat defterinize kaydedilen bir bid'at şeklinde sizin başınızı belaya sokan bir amel olur. i̇bn Mesud diyor ki el-içtihar fi sünnetin hayrun minel-i'tida'i fi sünnet. Sünnetteki bazı terk edilen şeyler onun yanında onda ihtas edilen bid'atlardan daha hayırlıdır. Hiçbir amelin terkinin ihtas edilen bir şeye nifleten daha az cümle <gülüyor> olduğunu düşünebilir misiniz? İşte bu anlamda. Bunu daha farklı boyutta bazı yerlerde örneklendiririz ki oralara baktığımızda bunu yakalama imkanı sağlasın. Burada Resul-i denildiğinde bu itaatin ilk anlamı nedir? Amirin emredeni emrettiklerini memurun yapanın o emre muhatap olanın anla nedir? demek etmesi, yerine getirmesidir. Vamma aqaqur rasulun fakkur. Vamma nahkum ankum enta. O ne suizene amel diyorsa al. Ben neyken de yasaklıyorsam ondan falan uzak dur. Bunu anlayabilmeniz için yani bunu Resulü itaatin hangi anlama geldiğini yakalayabilmemiz için anlayamadığımızdan dolayı yaptığımız yanlışlıkları şöyle örneklendirmek gerekirse bizler muhasır bu ortamda Resulün sünnetini tebliğde kendimizi çok hırslı ve o işe rağbetli biliyoruz. Allah Resulü böyle yapmak Allah Resulü böyle yapman ister. Bundan sakındırmıştır diyerek insanların doğrudan doğruya Resul'ün emrine muhatap etmenin yapılması gereken şey olduğunu düşünür. Ama Resul'e itaattin anlamını yakalamadıysa o insan Resul böyle emrediyor demenizde ona karşı infiyatının, teslimiyetinin noksan olmasının sebebini yakalayamazsınız. Bence şunu emretmiş, bunu emretmiş diye emirleri sıralama yerine ona itaatin anlamını yakalatmanız gerekiyor. Resul emretti denildiğinde bu emrin kalbinizdeki <gülüyor> bulunduğu mahkez yani kalbinizde dönüp bu emir geldiğinde ne hissediyorsunuz? İçki yasaklandığında Medine'de o gün Medine sokaklarında içki haklı diyor. Neden? İçki küpür, sürahi ve kase olarak ellerinde içerken, nereye kadar içmişlerse her şeyin o an yine döküldüğünü düşün. Bunu da içeyim dememem olduğu gibi içkiler yine döküldü. Ömer diyor ki anh, eğer bu yasaklılık Mekke'de gelseydi bu itaat görünmezdi Böyle bir itaatte beslenmeye mümkün değil diyor. Çünkü kalpler tevhidin özünü işte O zaman bununla yakalanan nedir? Eğer birisinin Allah ki hitaattaki savsaklığını görürseniz, lakaytlığını görürseniz, vurdum duymazlığını görürseniz o insanın tevhidinde ki aslı iman olarak tenebiz etmek gerekir burada bir müşkülat var. Bunun için küçük bir risale halinde, gençlikler cümledir ama bakma tarafına ben de için sahabe sahabenin vahyin telakkisinde, vahyi duyduklarında, işittiklerinde, takındıkları tavır, sergiledikleri eylemi, şöyle bir gözden geçirin. Duyar duymak, işitir işitme. Hemen ona teslimiyeti gündeme getirecek bir imkiyat oluşmuştu kalplerinin içi kadlerinden. Kıble değiştirildi diyor. Allah Resulü böyle vahiy geldi deyince herkes dağılıp odayken Mekke'ye doğru dönüyor. Ya araştıralım, bakalım, soralım demiyor kimse. Çünkü o ortamda böyle bir güven oluşmuş ki Allah adına birilerinin emin olmadığı bir şey, Resul'a adına bir şey emin emin olmadan insanlara söylenilmesi mümkün değil. Hatta hadis edebiyatına dair kitapları okuduğunda bakın şöyle geldi. Öyle bir ortam vardı ki Allah Resulü dediğinde herkes onu kabul ederdi. Ama öyle bir gelir geldi ki kimden aldığınıza bakmaya başladık. Diyor. Kimden aldığınıza bakmaya başladık diyor. O zaman insanlar Allah adına, Resulü adına bir şeyler söylerken şu kaybedeli gül önünde bulundurmanız gerekiyor. Diyor, diyor Kadir Şerif'te: Her kim bana yalan söylerse o cehennemde yani ateşte oturacağı yere hazırdır. Ve üstümdeki elim bir i şerifte Kafa bilmeği kliben, ben hadiha her işitti söylemesi yalan olarak yeter. Nasıl desulün demediği bir sözü, o dedi demek bir çürümse, onun dediği bir sözü yemedi demek de aynı bir demektir. Hadis eline. ...bu meseledeki sarf ettiği gayretlere bakacak olursanız, hayalimizde bile tasavvur edemediğimiz bir incelikle, hassasiyetle bu meseleye eğilmişler. Öyle bir ihtisat uzmanlık alanı oluşturmuşlardır ki, Resul'ün sözüyle gayrının sözünü... işittiklerinde sanki bu harflerin içeriğinde Resul'ün ses tonunu hissedebilir konuma gelmişler. Neden? Kaide-i, bu denli oturtmuşlardı. Burada bağlamak istediğim sonuçtu. Resul'e itaati gündeme getiren nedir? Ona imanın ilk lazımlarındansa halbuki bütün lazımlarına aynı delili getireceğiz sonunda göreceğiniz gibi Resul'e itaat mevzu bahisi oldu mu? Resul-e ittiba mevzu bahis oldu mu? Resul'ün Kur'an'a Allah tarafına ona yükletilen mantık ona yüklenilen nefru növzü bahis olduğunun akla gelen Resul'ün ona nispet ettiğimiz sünneti düşünür Sünnet hakkındaki rastgele söylenilen bir söz ona takınılan lakayt bir tavır dikkat edin bu itaatte bir şeyler götürüyordu. Aynen bu tarihinin kurduğu herhangi bir şey kemirdiği gibi sizin rastgele itaat ve gündeme gelebilecek her mevzuda ya onu beslemeniz ya onu yıkakmanız, yenmesine sebep olmanız demektir. Çünkü itaat bunu Resul demiştir diye kulağınıza ulaşan her sözü Resul adına yapmayı şöyle bir kenara bırakmanız gerekir. En kötü ihtimalle Resul dediği sözünün sair sözlere nispeten bir kadr kıymeti, değeri yok mudur? Vardır. Mesela hadis inkarcılarının muhtezilerin bize getirdiği <gülüyor> reddilerin içinden onlara biz en kötü ihtimalle şu örneği veririz. Bakın. Kavula itibar, söze itibar kailen nispetendir. Yani bir söze verilen değer o sözü nispet edilen kimseye yani kail söyleyene göre değerlendir. Kelifiyeti içeri, ne olursa olsun. Düşünün, e, sözünden güvenilir, emin, rastgele söz sert etmenin birisine size ulaştırılan bir haberin ona nispet edildiğini düşünün. Kim söyledi bu sözü diyorsun falan. Ha, falan rastgele rapet. Rastgele laf etmez. Doğru ama o söz yanlış olamaz mı? Olabilir ama ilk takındığınızda o bir söz söylemez. Daha önceden sözüne güvenilmeyen, yalan söylediğini bildiğiniz birisine nispet edilen bir haberde bunu sana kim söyledi diye sorduğunuzda falan, ya falan zaten yalan söylüyor rastgele söz birisi. Ama bunun sözü doğru olamaz mı Fakat ona göre o sözde bir takınılan tavır var. En kötü ihtimalle Peygamber'e ismet edilen sözü ayırt edemeyen yanlışını, doğrusunu, sahilini, zayıfını birbirinden ayırt edemeyen bir insan Resul böyle demişti bir haber ona ulaştığında o sözde teslimiyeti Resul'e verdiği değerden ötürü. Hakikaten uydurma bir söz de olsa onu Resul demiştir diye kendisine ulaştırıldığında onunla amel etsen öyle zannediyorum ki yarın ona sorulsa neden bu sürede amel ettim? Resul bunu dememişti. Rabbim ben bunların arasını ayırt edemiyordum. Bunu sorup öğreneceğim birisi de yoktu. Ama Resul dedi diye bana ulaştığı için ben sadece Resul'e olan itaat duygusundan bunu yaptım desem onun mahsurulacağını olacağını düşünebiliriz. Evet. Ama hadis inkarcısını şüphe ve tereddütlerini şöyle bir kenara bırak. Aklıma yatmadı da yapmadım demenin mazereti olamaz. Yani en kötü ortamda bile bizim haklı olabileceğimiz en azından affedilmeye mazur görülme, özürlü görülme bir yanımızın olacağını düşünmek gerekir. Çünkü Resul'ün sözüne değer verme, onun kadr kıymetini görülümüzde işleme, yine ee, kulluk anlatılırken aşığın mahşura olan sevgisinin sevenin, sevgili olan sevgisinin her hareketinden kalbin kuşyar olmasıdır. Bunun tevhide giriş risalesinde muhabbet kısmını okursanız ki kayıtlarda var, <gülüyor> bakarsınız, Daha fazla bilgi edilebilirsiniz. Dün akşam e, Abdullah e, derste size neden Allah'ın ayetleri okunuz işittiğimizde kalbimiz ürpermiyor diye size bir örnek verdi. Şimdi önce kalbin ürpermesi amice diyelim sevdiğiniz bir kızı gördüğünüzde onu görür görme hani bir elektriklendim derler ya <gülüyor> elektrik duydum yok, yok, yok. kalbin arttığınızda ne heyecanlanırsın ya işte kalbin ürpermesini böyle anlatabiliriz belki de. Allah'ın ayetleri okunduğunda derken <gülüyor> ne anlama geliyor? O okunan ayetin namesine değil bakın. Ha kalbimiz şöyle hüsyat. Güzel bir hafızın sesini duyduğunuzda onun anlamı değil. Çünkü onu Türkçe'sine aynı şekilde düz, düzgün bir şekilde ona atlarsanız kılını kıpırdamadığını görürsünüz. Ama nameye hüsyat olduğunu görürsünüz. Hatta duygulanıp işlenip ağladığını da görürsünüz. Onun anlamını ona söylediğini diye hiç kıpırdamadın. Şimdi bizler Nami'ye değil. Tabii ki Nami'nin Resul'den gelen haberlerle insanın dikkatini okunana çekmeden bir e, a, e, rolü var. Önemi var. Ama anlatmak istediğimiz en ciddi şey ne Yasakladığı şeye dönün. O emrettiği şeyi yapmada ne kadar kolaylık buluyorsanız, deflinde inkiyat duyuyorsanız, yasakladığı şeyden ne kadar çabuk sakınabilecek bir inkiyadı, kolaylığı, teslimiyeti buluyorsanız, buna şükretmeniz gerekir. İşte ayet okunduğunda Allah'ın ayetleri. Şimdi okumayla okunan şeyi duyduğunda hückar olma, düşünün Kur'an okuyorsunuz, Okuduğunuz ayet bir emrin nasıl, bir yasağın nasıl ve okuduğunuz Kur'an'dan sevap bulmuyorsunuz. Siz o emredilen şeye uymuyorsunuz, yaşamıyorsunuz, yasaklanan şeyden sakınmıyorsanız okuduğunuz o ayetten siz sevap mı bekler? Ama bizim toplumumuzun zihninde oturan bu, oturtulan bu onun için Allah'ın ayetleri okunduğunda, eğer hakikaten rüşyal olmak, kalbinizin ürpermesini istiyorsanız, duygulanmasını istiyorsanız, yani heyecanlanmasını istiyorsanız, o sözün sahibine olan imanını, sevginin yerine oturmuş olması gerekiyor. Bunu yakalamak gerekiyor. Onun için Resul'e itaat denildiğinde, Resul'e iman denildiğinde, onu demek istedim. İtaatin yanı başında. İttibanın ona tabi olmanın. Şimdi itaatle tabi olmanın arasındaki ince farkı değil. Müşkereye değil. Müşkerek anlamı değil. Ayrı olan anlamını söyleyeyim. İtaatle ittiba arasındaki farkı hissediyor musunuz? İtaatle ittiba arasındaki farkı. İtaat emredilen şeyi yapmak. Yasaklanan şeyden sakınmaktır. Ama ittiba tavsiye edilen, ölen, önerilen onda yaptığı bir şeyi gördüğünü de hemen ona uymanız anlamındadır. Tabi olma, bu değil. Tabi olmanın özünde ise bulacağınız şey nedir? Ee, bir topluluk diyor ki kurum ''İn kuntum tuhibbuna Allah'a fettebi'uni yuhbidikumullah'' Muhammed de ki onlara, <gülüyor> doğru mu okudu? ''Kul <gülüyor> in kuntum tuhibbuna Allah'a fettebi'uni yuhbidikumullah'' Bir tayyada biz Allah'ı seviyoruz dediler. Geçmiştir ümmetlerden, Yahudi ve Eristanlardan da böyle bir iddia var. Bu, o toplulukta da var. De ki onlara, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi ee, yine Tevhide Giriş Risalesi'ndeki muhabbet kısmına bakarsanız, sevgi kısmına orada daha geniş malumat bulursunuz. Burada Allah'ı sevmenin sözle değil, sözle de yeterli olsaydı o insanlar söylüyorlar, <gülüyor> e, seviyorsanız bana tabi olun, o zaman Allah da sizi sever. Birisinin Allah'ı sevdiğini söyleyelim ki tasavvuf elini o tevhide giriş e, visanesindeki bu okuladığımız yer böyle bunu tasavvufta çokluyarsınız. Allah'a sevgisine. Hatta bu sevgi bile artık maksatlarını ifade etme noktasına düşmüştür. Aşktan bahsederler. Sırt evet. İslam hukukuna ait hiçbir yerde aşk kelimesini bizim evet. ne evet. akidede evet. ne fıkıhta ne tefsirde, hiçbir yerde kullanıldığını görensiniz. Anlatılmak istenen şey burada muhabbet kelimesiyle Allah sevgisiyle anlatılmıştır. Aşkı bulamaz. Ne oluyor şimdi burada? Allah'ı sevmek sözde söylenilen bir şey değil. Resul'e ittiba etmek bunun emareti değil. Bir insan Resul'e ittiba ise, olsa ne anlamda? sözüne, fiiline yaptığı her işe tabi olmak hemen arkasından ona uymak. Onun izinden gitme anlamında. Ona uysa ben Allah'a seviyorum demese bile sözde o Allah'ı seviyordur. Bu ne anlama gelir? Akşam oldu dediğimde ne anlarsınız? Güneş battı demeye yok. Güneş battı dediğinde akşam oldu ne anlarsınız? Eğer Allah'a bir sevginiz varsa onu seviyorsanız bu sair sevgilerle temiz edilsin ayırt edilsin karıştırılmasın diyelim. Eğer Allah'ı sevmek bu sözü söylemekten kalpteki duyulan bir şeyle yani aşk üniteliğinde onların dediği gibi bir çıldırlık, aptallık. Çünkü onlar o aşk halinde öyle aptalca sözler ediyorlar ki sevgilerini hiç alakası yoktu. Çünkü burada Allah'ı sevmek Resul'e tabi olma. Şeyh'e tabi olmaktan temin ettiği bir şey değil. Resul'e Abi olmakla temin ettiği bir şeydir. Başkalarının sevgisiyle karışırdı bu. Onların karıştırdığı gibi. Nasıl birisini <gülüyor> sevdiğini insana, laf sen söylemelisin. Allah Resulü birisinden bahsederken sahibine birisi diyor ki ben onu seviyorum diyor. Bunu ona söyledim mi? Hayır. Git kardeşine bunu söyle diyorum. ...insanlara bu sevgi söyleyin. Ama bunun da bir hakikati vardır. Bizim meselemiz bu değil. Allah'a olan sevdiği gündeme taşımak istiyorsanız... ...harfiyen Resul'e uymak. İzinden gitme zorundasın. Öyle ki sahabe bunu... ...belki o kelimeyi kullanmak biraz aşırı olur ama... ...ifrat derecesinde. <gülüyor> İbn-i Arafat'ta bir Hacdan ...Arafat'tan inerken bir kayda atlıyor... Kayanın arkasına, kayanın arkasına geçiyor ve kayanın arkasına geçiyor ve Yani defacet yaparmış gibi övülüyor. Bu ona sorulduğunda, ben yani defacet de yapmadım bu ne? Allah Resulü'nün Muharrem'den inerken bu taşın arkasına geçip böyle yaptığını gördüm diyor. Tabii ki tabii bir ihtiyacın giderilmesi, ona olması gerekmez orada. Ama sahadır bunda. Öyle ifrat derecesine gitmişlerdir ki düşünemeyeceğini gördüm. Çünkü ona ittiba, ona tabi olmayı an bir şekilde, genel bir şekilde anladıkları gibi sınırsız olarak da düşürmüşlerdir. Onun her yaptığı işte ne olursa olsun. Mutlak bir hayır var. Şer olmadıysa hepsi hayırdır şekilde düşürülmüştür. Onun için Resul'e iktiba, ona imanın lazımlarından olduğu gibi Allah'ı da sevmenin ispatı tek emaresi olarak düşünülür. Ben bu meyanda Resulü örnek edim ben. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ Şüphesiz onlar Resulü kalıbıdır, Resulü'ler. Sizin için çok güzel örnekler var. Bu örneği onun örnek olması mutlaka itaatim içeriğinde var. İttiban içeriğinde var. Ama onun örnekliğini ta'abuti dediğimiz şekilde öte sanki tabi olan, örfü olan bazı şeylerde bile asıl olarak veya bir yere kadar onun takribi veya tasvibi dediğimiz yani yapılmasını yasaklamadı, önünde yapılıyor, mani olmadı. Yapılan bir şeyi sükut etti, bir şey niteliğinde sanki. Müslüm'deki nakledilen aşa var demiden, gelebilen bir şey Allah Resulü bir şeyin yenilmesine insanları teşvik etti. İnsanlar onu biraz kerih gördüler. Allah Resulü diyor ki, içinizde Allah'tan en çok korkan benim. Buna benim tavsiye ettiğim bir şey yapmaktan mı sakındırsın? Yani Allah'tan en çok korkan o olma sahibiyle mutlak yaptığı her işte bir örneklik mevzubahistir. Ne olursa olsun. Bu örnekliği o kadar ileriye taşımışlardır ki, Müslüm'deki hadis-i şerifte Târet Parti'nden Allahu radıyallahu anh ile istihsa eden müşrikler diyorlar ki, Doğru mu Muhammed size? Defaaleti bile öğretmiş. Evet. Hatta nasıl tuvalete defaaleti için girileceği, çıkılacağını, nasıl istinca ve yani yapılacağını da öğretti. Düşünün, bu tabi bir ihtiyacı gider. Ne olay? Buna sünnet falan diyemezsiniz. Ama... O'nun yaptığı gibi yapmak taaffülü yani bir kulluk eylemi noktasına taşınıyor demektir. Öyle ki sahabe bunu ifade ederken Resul'ün bıraktığı malumatı el gelen bir makilden Allah Resulü gökteki uçan kuştan bile bize malumat bıraktı diyor. İbn-i gelen bir hadis-i şeritte ise e, i̇bn diyor ki Allah Resulü bize bizi cennete götürecek her şeyi, cehennemden uzaklaştıracak her şeyi anlattır. O zaman O tek örnektir. Bundan taksdim dedi. Burada ittiba ile onu örnek edinmeyi bazen biz yanlış kullanarak Veya meşru olan bir şeyi şeyde meşru olan bir şeye yanlış anlam yükleyerek Oradan yanlış anlaşılmalara kapağı açıyoruz. İlim ehline katiyetle ehl inancında Kur'an ve Sünneti dini öğrenmede ihtiyaç var. İlim ehlinin fazileti, onlara bulan ihtiyaç, bilmediğimizi onlara sorup onlardan öğrenmek meşru olan şeklidir. Ama katiyetle ilim ehli örnek değil. İlim ehli tabi olmayacak kimseler değil. Belki bir luhadi anlamda tabi olmayı işte ilim ehlinden öğrenmemiz gerekir. Bence net ifadeyle kullanmak daha hayırlıdır. İlim ehline sorarak öğreneceğiz. O bize Resulün örnekliğini anlatacak. Çünkü herkes anladığı, gücü yettiği kadar bunu anladınız mı? Anladığıyla bir de yapabildiği kadar. Bunu nasıl ayırt edelim? Dikkat edin ve davutbesinde kardeştiriften diyor ki ladderallah e veci ve <Gülüyor> ee, ben de bir söz işittim aynen elber ve aynen onu aktaranın Allah yüzüne. Olur ki aktardığı ondan daha güçlü etver sahibi daha anlayışlı olur diyor. Anladınız mı? Yani sahabe bile bazen öyle şeyler aktarı ki kendi bile onda onda bazı şeyleri yakalamamış olabilir. Çünkü herkes anladığı kadar yaşıyor. Sahabenin aktardığı kişi ki tabirini kastide ilk elden olur ki tebliğ edilen tebliğ ettiğiniz kişi sizden daha anlayışlı olabilir. Ve herkes gücü kadar amel eder derken bu secdede el kaldırma olayında Ebu Dağut'a baktığınız zaman Ebu Dağut'taki i̇bn Abbas'tan gelen bir nakirde i̇bn Abbas'a gelerek derler ki Abdullah'ın Kütübe'ye de kastederek o deli senin yapma, sizin yapmadığınız bazı şeyler söylüyor, yapıyor namazda, Secdede el kaldırmayı anlattı. Her kim Allah Resulü'nün namazı gibi namaz kılmak isterse onun gibi kılsın. Diyor ki bu sefer söyle, ama bunu sen yapmıyorsun. Yapan yap diyor, terk eden terk etti diyor. Ama buna rağmen her kim Allah Resulü'nün namazı gibi namaz kılmak isterse öyle yapsın diyor. Sahabenin buradaki tavrı bizim için bu yönden önemli. Kendisi yapamam, yapmamasına rağmen her kim Allah Resulü'nün namazı gibi namaz kılmak isterse öyle kılsın diyor. Şeyh bunun bunu ve bu davulun sahibinde tasla ediyor. Şöyle bir düşünün şimdi. Aktardığı şey aktardığı insan tarafından daha iyi anlaşılabilir. Nedir? Aktaran o kadar anlamamış olabilir. Ha, bunu Resul yaptığını bilerek biliyorsa, kendisi yapmasa bile herkese Allah Resulü'ne namazı gibi namaz kılmak istiyorsa, öyledir. Öyledir. Sen yapmıyorsun ama dedin, yapan yaptı, terk eden terk etti diyor. Yani amelsizlik bile, onu yapmama bile, yapmama bile o kadar sağ şeyleri örnekli teşkil ediyor ki bunu tasavvur edemezsiniz. O insanların bazen hataları bize örnek oluyor. Dine anlamada örnekle misallilik teşkil ediyor. <gülüyor> Sahabe burada birçok kadrin kıymetine rağmen bizim nezdimizden örnek olarak Resulü gösteriyor. Öyle yapanlara, ha, bunu yapmayan hükmü nedir diye sorulduğunu göremezsiniz bakanım. Ama sen yapmıyorsun tavsiye ettiğine göre bu biraz çelişkidir. Yapan yaptı, terk eden terk etti. Her kim Allah, Allah Resulü namazı gibi <gülüyor> namaz isterse namaz kılsın diyor. Burada ittibari onu örnekli, her zaman onu göstermek gerekir. İnsanları değil. Ha, falan yapıyorsa bu doğrudur. Falan yapmıyorsa yanlıştır. Kaçiyetle bu ölçü değildir bizim için. Tabii ki biz ilim ehlinin, yani insanları eğiten insanın mutlak söylediğini yapan, değil mi? Yaptığında ihlaçlı olmasını düşünmemiz, temenni etmemiz gayet normal. Ama onların yapmayışı, senin ondan bir şey farklı alman, onun anlamadığını yakalaman, bunu Allah'ın bir lütfu ihsanı olarak düşünmek gerekir. Onun için itibarda örneklerden bir sınırın, sınırın çizgilerini iyi belirlememiz gerekiyor. İlim ehli örnek değil. Çünkü insanlar öyle konuma geldiler ki, bazen ben nefsi olarak yapamadığım bir şeyi, yapamamanın özünü bulma çalışacak ortamda olmamalıyım. Bunun doğrusu budur. Ama Allah beni ıslatır. Ana dua edildi. Hep çıkıp gitmeli insanlar. Fakat öyle bir ortamda ki herkes yapmayışına delil bulmaya çalışıyor. Onun için bazı ifadeleri kullanırken yani hükmü meselelerle kullanırken Resul'ün sahabenin kullandığı ifadelere çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Geliyor bize hemen namaz ayar kaldırmasam hükmü nedir? Eğer bunun net bir hükmü delilmediysen herküm Allah Resulü'nün namaz kıldığı gibi kılmak isterse aramazsın. Ha, hükmünü sen düşün arkadaş. Allah Resulü birisinin solu sağın üzerinde namaz kıldığını görür. Gelir sağın alır, solunu üstüne koy. Biz ne nefeler böyle kılmak hem de okuduk der. Ha birisi, peki ben böyle kılsam hükmene de namazım olmaz mı? <gülüyor> Bakın, bu dangalatça bilgidir. Sahabenin hükmü de değil biz nebirler böyle kılmakla emrolunduk dersini çeker giderdi. İnanın bu üslubu kullandığınız an insanlar sadece kendileriyle meşgul olacaklar. Onun hükmünü arama değil Resulü yapıp yapmama söylenir. Ona imanın lazımlarında itaat ittiba onu örnek edinme onun emrediklerini alıp yasaklarından uzak durma bu biz keyifiyeti bizde pekiştir. O zaman yaptığımız işlerden <gülüyor> haz duymaya başlayacağız. Sevdiğimiz birisiyle karşılaştığınızda nasıl haz duyarsınız, zevk onu ağırlamanız için evinize geldiğinde, koç bile kesersiniz değil mi? Ona nasıl ekranda bulunacağınızı şaşırırsınız. <gülüyor> bazen verilen bu denli deklenler diyelim. Yani ölçü niteliğinde, kıstas niteliğinden verilen misalleri şöyle bir düşünmeniz gerekir. Rastgele söylenen sözler değildir. Ne kadar niteliğinde amice ifadeler de olsa bakın tevhidi bile anlatabilmek için yani tek ilahlılığı anlatabilmek için yerde de gökte iki ilah olsaydı birbirine girerdi fezada olan. Aynen iki efendili köleyi düşünün diyor. Çok basit örnek değil mi? Allah sevgisi, Allah emretti denildiğinde, Bazen rastgele duyarsanız ne yapalım hocam ben emir kılıyorum. Vallahi ben Allah'a kılıyorum. <gülüyor> Bu sözün nasıl söylenildiğinin farkında mıdır? işine gösterdiği riayeti Allah'a göster e, amine gösterdiği riayeti Allah'a gösteremiyorsa bu kendini sorgulamalı. Evet. Bu kadar. Bu risale bu kadar. Fakat şu anlattıklarını